Arkası yarın. Klaviko 6. ve son bölüm. Yazan Göğte, radyoya uygulayan Behçet Necatigil. Mikrofona koyan Kemal Bekir. Oynayanlar Sophie Fatma Andaç, Mari Nedret Güvenç, Omarşe Muhib Arjuman, Gilbert Mifid Kiper, Buenko Mazlum Kiper, Klavigo Metin Serezli, Domingo Erdoğan Kökçam, Carlos Çetin İpekkaya. Zayıf karakterli Clavigo, sevgilisi Marie'yi bırakmış, bu vefasızlığında genç kızın hiçbir günahı ve suçu olmadığını belirten bir itirafname yazdıktan sonra, pişman olarak Mari ile evlenmeye yeniden karar vermiştir. Fakat arkadaşı Carlos, sarayda ilerleme imkanlarını baltalayacağını telkin ederek, Clavigo'yu bu evlenme işinden ikinci defa vazgeçirir. Marie'nin abisi Bomarşe, ablası Sophie, Marie'yi gizli gizli seven Buenco ve Marie'nin eniştesi Gilbert, Klavigo'nun bu yeni dönekliğini henüz öğrenmemişlerdir. Bugün oyunumuzun son bölümünü sunuyoruz. Arkana şu yastıkları koyayım da rahat et Marie. Doktor çabuk kendine gelir merak etmeyin dedi. İnanıyor musun doktorun sözüne abla? Neden inanmayayım? Ne ağır hastaları iyi etti o. Seni mi iyi etmeyecek? Hem senin bir şeyin yok ki. Klavigo da döndü geldi hepsi geçer. Bu sabah olanları düşünüyorum da inanamıyorum. Haklısın çok heyecanlı bir sahne oldu. Klavigo'nun bana döneceğine hiç ihtimal vermiyorum. Beni bırakmış aylarca uğramamıştı. Aslına bakarsan ben de hiç umuyordum. Bana çektirdiği acıları birdenbire nasıl unuttum da affettim onu anlayamıyorum. Demek ki çok seviyorsun onu Ama bak o da seni seviyormuş <gülüyor> Sensiz yapamayacağını geç de olsa anladı döndü geldi Bunu bilmeyecek ne var İlacını vereyim mi <gülüyor> Mecbur kalmadıkça alma dedi doktor <gülüyor> Öyle bitkinlik <gülüyor> Yakında düzelirsin üzme kendini Benim güzel kardeşim Güzel <gülüyor> Yüzüm ölü yüzü gibi Gözlerim çukura kaçmış Gözlerimin altı mor. Güzel diyorsun bir de <gülüyor> Nedir o elindeki? Sana elbise modeli arıyorum Düğünün için birkaç tane seçtim de Sen hangisini beğenirsen <gülüyor> Niye gülümsedin Düğünün dedin de Hiç ummuyorum <gülüyor> Korkuyorum abla Korkuyor musun neden korkuyorsun Ben çok talihsiz bir kızım Klavigo bana döndü ama Her an içimde bir duygu Bana sevincimin yarıda kalacağını söylüyor daha neler daha neler Unut artık o acı günleri oh, Ben saadet yüzü göremem abla Mari niye böyle söylüyorsun Gençsin mesul olmak hakkın Ümit etmek hakkın senin ümit <gülüyor> Sönmek üzere bir ışık Geçirdiğim sarsıntılar beni harap etti Hastayım iyi olamam ben Evlenince bütün bu kuruntuların Hepsinin boş olduğunu anlayacaksın Acaba hata mı ettim Ne de hata mı ettin Clavigo'yu sevmekle İnsan kendi gönüne kolay kolay söz geçiremez kardeşim Bak Boenko da seni seviyor Clavigo'yu affettiğini görünce Öylesine hayal kırıklığına uğradı ki Evden büyük bir üzüntülen çıkıp gitti Boenko da seni seviyor ama Bunu hiçbir zaman açıkça söylemedi Boenko çok dürüst bir genç hmm. Keşke onu Clavigo karşıma çıkmadan tanısaydım Ama artık çok İlacımı <gülüyor> verir misin? <biz. gülüyor> bir dakika Beni içireyim mi? Al canım Teşekkür ederim Hadi sen biraz uyu şimdi Ben gidip salonu toplayayım oh. Uyumak evet. Beni ancak sonsuz uykular kurtarabilir oh, Çok bitkinim Çok Ben çıkıyorum Hadi canım sen uyu Sophie. Sen misin abi Benim kocan nerede e, Bilmiyorum Bilmiyorum Demin dışarı çıkmıştı bir şey mi var abi Niye böyle telaşlısın Yok bir şey Marie ne yapıyor İçeride uyuyor Öyleyse yavaş konuşalım Yine bir şey mi oldu söyle Allah aşkına İsterim ki bir şey olmasın Sophie Fakat klavigoyu Evet Evinde bulamadım Saraya gitmiştir Keşke öyle olsaydı Seyahata çıkmış kapıcısı söyledi Nereye gittiği belli değilmiş Ne zaman döneceğini de bilmiyorlar Nereye gitmiş olabilir Gittiği yer önemli değil Şimdi bu seyahat neden icap etti anlamıyorum. Aklıma hep kötü şeyler geliyor. Ne gibi? Kaçtı mı dersin? İmkansız. Şurada kaç saat oldu? Öğleden önce gelip nasıl yalvardı kendisini affetsin diye Maria? Hepinize neler söyledi unuttun mu? Ben unutmadım fakat o ona güvenilmez ki. Korkak alçak. Abi yavaş konuş. Affedersin. Aklıma kötü şeyler geliyor hep. Bizim şerefimizle ikinci defa oynuyor o. Artık elimden kurtulamayacak. Abi, Eyvah, yığıldı. Ah, yine bayıldı Allahım. yavaş Mahi. yavaş. Abicim yatıralım şuraya. Tut. Evet. Yavaş. Hay Al. Allah. Demek uyumuyormuş ha? Konuştuklarımızı duydun ne fena? Başın altına bir yastık koy. Peki. İlacı nerede? İlacı? İşte şu abi, verir misin? Al. Al mare. Dur ben içireyim canım. Hı -hı. Benim bir ilacım var Onun artık tanrı verebilir ancak Nasılsın Marie? Halim yok Hiç halim yok Canım kardeşim Sophie Gilbert ile Boenko'yu bulmam Onlarla konuşmam lazım Çabuk bul bana onları Hadi bir adam gönder Peki, peki ben gidiyorum Abi Efendim? Doğru mu söylediklerin Hayır Marie ...bilmiyorum fakat güvenemiyorum o adama. Ben sırf senin için... ...seni düşünerek... Hayır abi artık beni düşünme. Benim için bundan fazlasını yapamazsın. Hepiniz elinizden geleni yaptınız. Allah razı olsun. Ben artık tamamen anladım ki... Marie. Ah! Gümüşak mektubu getirdi. Aranmez'den geliyormuş. Ver bakayım. Al. Elçimizin yazısı, onun mührü bu. Abla, acaba doktor... <gülüyor> Bak, hayır, hayır. Mektup, mektupta ne yazıyor? Abi, elinden niye düşürdün mektubu? Alo, Sofi Ben, ben de görmeliyim. Artık bu son. Allah'ım, acı bana. canım aldı, kurtulayım artık. <gülüyor> Klavigo bize ihanet etti. Korktuğuma uğradım. Bu ikinci oluyor. Artık hiçbir kurtuluş yok. Ne var ne oluyor? Beni aramışsınız. Gilbert mahvolduk. Mahvolduk. Ne oldu çabuk söyle. İşte elçimizin abimize gönderdi mektubu al. Kendin oku. Siz sahte bir isim altında Kravigo'nun evine girmiş... ...tabanca ile tehdit ederek ona bir itirafname imzalatmışsınız. Oysa bana buraya geldiğiniz vakit meseleyi başka türlü anlatmıştınız. Bu durumda hapse atılmanızı önleyemeyeceğime göre... ...derhal İspanya'dan kaçmanız gerekir. Demek o alçak Clavigo... Onu öldüreceğim, öldüreceğim. Sonra da isterlerse assınlar beni. İğrenç, rezil. Abi. abi. Seni kurtaramadım işte değilse intikamını alayım. Bu sefer yalnız sen değil hepimiz aldatıldık, hepimiz. ...artık hiç kimse beni yolumdan döndüremez... ...Gilber bana yardım et... ...Boenco nerede? ...o haini bulmam için bana yardım edin... ...Bomarşe kendine gel, ne oluyorsun? Kaç buradan abi? kaç... ...kaç yakalamasınlar seni... ...abimi kaçır Gilber... ...Mari üzüntüden mahvolacak... Bomaşe, her tarafta sizi arıyorlar... ...erhal kaçmalısınız... Asla... ...Klavigo nerede? Bilmiyorum... ...söyle ne olursun söyle... ...yalvarıyorum... ...söyleme Boenco... ...bizi düşün... ...boğazım tıkanıyor, nefes alamıyorum... Matmazel Mari Telaş etmeyin Allah'ım kurtar bizi Abi git Allah aşkına git Asla Mari'yi bırakmak mı Asla Mari senin yüzünden azap çekiyor abi Kendini de bizi de mahvediyorsun Mari'cim Abimin düşüncesizliğine kurban gidiyorsun Sus Sophie sus Bizi kurtaracaksın öyle mi İntikam alacaksın Sen kendini kurtar önce Sophie bu ne biçim konuşma Mari'yi bırak bana onu ver de sen zindanlara git. Alkanlar içinde kal yeter ki Maria'yı ver bana. Sophie. Üzüntüden ne söylediğimi bilmiyorum. Affedersin. Ama bizi düşün. Kurtar kendini. Babamızı düşün. Hadi çabuk git çabuk. Maria'ya biz bakarız. Talihsiz kardeşim benim. Gelin benimle bu marşe. Emin bir yer biliyorum. İspanya'dan kaçıncaya kadar sizi orada saklarım. Maria. Kardeşim. Mare'yi bitişik odaya yatıralım Götür Gülber Yüzüne kadar sarardı Peki Allah'a ısmarladık kardeşlerim Gidelim bu enko Gidelim Oluşu daha iyi Bay Clavigo Dostunuz Bay Carlos Verdiği adresi sizi acele getirmemi söyledi Karanlıkta daha rahat gidiyoruz ha, Şimdi şu sokak sapacağız Fakat o sokak imkansız ben oradan geçemem Bay Carlos öyle söyledi Biraz hızlı yürüyün lütfen Vakit kaybetmeyelim Bakın aksili İleriki evin önünde meşaneler yanıyor Uzağından gizlenerek geçmeli Bizi görmesinler O ev Fakat Marilerin gibi bu orası Kapı açık. İçeride bir cenaze var galiba. Cenaze mi? Ne diyorsun? Domingo. Ben burada bekliyorum. Sen hemen gitti öğren kim ölmüş. Fakat Çabuk mi? öğren Domingo. Fakat elginci giriyse Efendim Efendin, ne diyorsa onu yap Domingo. Başüstüne. Doktor ölen kim? Yoksa? Evet Bay Kleviko, Marie Boomer. Marie? Demek ölmüş. Sessizce geçip gidelim. Geç kalıyoruz Bay Kleviko. Sen git, sen git, sen git. E, Bay Carlos ne diyor? Gelmiyor de anlat durma sen git. Marie, sevgili Marie öldü demek. Bu acıya dayanabilecek miyim? Mari Beni de yana yanına Mari İşte evden çıkıyorlar Eniştesi Gilbert Aile dostları bu enko Ne kadar da üzgün hepsi Abisi ablası nerede acaba oh, Dayanamayacağım oh, Dayanamayacağım Durun biraz durun Durun diyor durun Karanlıktaki bu ses Kimsin sen? Işığa çık! Clarido! Alçak! Hain! Sen miydin? Ben Clarido. Alçak, hain. Ben. ben. Rezil Kurbanın mezarına giderkenleri senden kurtulamayacak. Melaketimi çoğaltmayın. Gözümde hiçbir şeyin değeri kalmadı. Boşluktayım artık. Onu görmeliyim. Kaldırın tabutun örtüsünü. Size söylüyorum. Beyaz. Beyazlar içinde. Maril... Mario Bu meşale Bu cenaze Allah'ım Ya bu adam Evet beni Clavigo Dur bu marşe Hemen kılıcına sarıl Sakin ol bu marşe Ne dehşet saçan nefret dolu bakışların Ne de keskin kılıcın korkutur beni Değil mi ki Mario öldü Onu <Gülüyor> sen öldürdün Sen katil döksüz çek sonucunu. Bu işi kan temizler ancak. Ha, kola kendini. Kola kendini. Ha, an. Teşekkür ederim Bomarshi. Şey. Marie ile başka türlü birleşemeyecektim ben. Çekilme kardeşimin tavukun üstünden. Ah. Aç gözlerine Marie. Verdiğim sözü tuttum. Ebedi yatağını katilinin kanıyla süsledim. İntikamını aldım bari Abi nedir bu? Gözlerinle gör Sofi. Kardeşimizin gelinlik yatağına güller serperim diyordum. Oh. Saadet türlerine değilse de ölüm döşeğine serptim. Mahvolduk. Mahvolduk. Mahvolduk. <Gülüyor> Babarşı. Kaç git. Gün doğmadan kurtar kendini. İntikamını aldın. Tanrı yardımcın olsun. Bayan Sophie, dostlar, beni affedin. Yalvarıyorum. Ne olursunuz beni affedin. Döktüğüm kan barımdaki intikam ateşini söndürdü. Hayatın uçup giderken benim öfkem de yok oluyor. Seni affediyorum Claudio. <Gülüyor> Çünkü sen iradesizliğinin kurbanı oldun. Elinizi verin bana. Bayan Sofi. Siz de verin. Buenko. Ya siz? Asla. Uzatın elinizi Buenko. Teşekkür ederim Bayan Sofi. Minnettarım size. Bir siz anladınız bir. Sevgilim. Marie. Ruhun henüz buralardaysa görür, duyar. İşte hepsi affetti beni Öyle mesudum ki Mari Yarına geliyor. Bir doktor çağırsak bir doktor. Oh, hayır, hayır asla Ben bu anı bekliyordum O sefil hayatıma dönmek istemiyorum Dönemem Ancak böyle arınabilir Suçumun cezasını ancak böyle çekebilirim Hayır hayır Mari'yi sahiden seviyor muydun Bütün kalbimle Bütün kalbimle ne desem boş anlatamayacağım Fakat çok iradesizdim çok Allah beni böyle yaratmış Önleyemedim Önleyemedim Carlos <Gülüyor> Carlos Hayır Carlos Ben kendimi Marie bırakınca Aylarca evvel öldürmüştüm zaten Ne desek boş Tanrı böyle istedi Bende suç yok Hayır hayır ifrit benim içimdeydi Sen sadece benim gizli niyetlerimi dile getirdin Açığa vurdun Kimse önleyemezdi bunu Ruhumu şeytana satmıştım ben Carlos Senden son bir ricam var Evet söyle Bomarşı affetti beni Sen de beni birazcık seviyorsan Onun kaçmasına yardım et Ben kaçmam Klavigo gidip teslim ol. Hayır. Kaçmalısın, Bonarşe. Hemen Fransa'ya git. Baban'a Mari ile evlendiğimizi, ikimizin de mesut olduğunu söyle. Tanrı böyle istedi. Biz ömür dünyada birleşeceğiz. Söz ver bana. Söz ver, Carlos Bonarşe, ikiniz de söz ver. Peki. Peki,klemi bu. Kaçacağım Söz <gülüyor> veriyorum Bomarşı'yı Fransa'ya kaçıracağım <gülüyor> Şimdi artık rahat ölebilir Flavigo Zavallı dostum ha, Marie Uzat elin. Sen hep benimdin Ben de senden hiç ayrılmadım Çek kurtar artık beni bu kirli dünyamdan Marie Flavigo Öldü. Çabuk kaçın. Çabuk kaçın. Klaviko isimli sürekli oyunumuz... ...burada sona erdi. Yazan köte. Radyoya uygulayan Behçet Necatigil. Mikrofona koyan Kemal Bekir. Onyayanlar Sophie Fatma Andaç, Marie Nedret Güvenç, Domarşie Muhip Arcıman, Gilbert Müfit Kiper, Boyenko Mazdun Kiper, Clavigo Metin Seresli, Domingo Erdoğan Kökçam, Carlos Çetin İpekkaya. Pazartesi günü gene bu saatte buluşmak üzere hoşça kalın sevgili dinleyiciler.